Ee, bu sorulara hepsine biz cevap vermişiz. Musa kardeş e, sana link atabilir bu soruların cevabını. Ee, secdeyle ilgili, sehû secdesiyle ilgili bayağı yarım saatlik bir benim bir konuşmam var. Orada bütün detayıyla var. Yani e, orada bakabilirsin ama şu kısacası şöyle diyeyim. E, e, birinci zikrettiğin ayeti yanlış okusa bir de dönse tamir etse ona sücde sehvü gerekmez. Anlatabildim mi? Bu hata değil. Bunu yapıyorsalar bazen bizim camilerde imamlar filan asıl da bu yanlıştır. Doğru değil. Bu gerekmez sücde. Sücde sehvü özel yerler var. Rükün yani şert yani vacib bunları terk etsen gerekir. Bazen müstehaplerde de etsen gerekir. Ama böyle hata yaptın gerekmez. O derse dönsen çok iyi olur. Orada bütün detayı var. İkinci sorun e, işte bu e, batıl itikatlerle ilgilidir. Bunu da yani böyle cevap vermekten e, olmaz. Zor e, meselelerdir bunlar. Yani bunları anlatmak için detay lazım. Bunları anlatmak için karşı tarafın, grubun bunlar neden bunu böyle diyorlar? Bular niçin böyle diyorlar? Biz biliyoruz. Bunlar hepsi bu türlü sözleri diyen bu türlü akideye inananlar bunlar yanlıştır. Ne ashabın ne de dört imanın itikadında bu türlü meseleler var. Sabaha kadar delil getirseler bu delillerin hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü bu deliller biz bakıyoruz buna Abu Hanife, İmam Malik, İmam Ahmet, İmam Şafii vs. onlara uyan imamlar hiçbirisi böyle bir itikad İnanmamışlar böyle bir meseleye ve böyle delilleri böyle meseleler için getirmemişler. Ondan dolayı bunlardan uğraşmaktan daha fazla biz önce kendimiz kendi itikadımızı iyi bilmemiz daha güzeldir. Yani ben yeni Selef davasını bildim. Yeni Abu Hanife'yi hakkıyla tanıdım. Hemen gelip piyasaya iniyorum. Camide ilk şeyde neylen kavga ediyorum? cami cemaatiyle aramız açılıyor. Bu yanlıştır. Doğru olan nedir? Biz önce kendi, nasıl kendi insan soyunu, çimliğini tanımadan kimseye taş atmaz, sen de kendi itikadını bilmeden kimseye bir şey demeyeceksin. Yani, sen bu soruları sormadan önce ben temenni ederdim, sen benden Allah'ın isim ve sıfatlar hakkında soru soracaktın. Anlatabildim mi? o yani onun hakkında öğreneceksin. Sen senin inandığın Rabbil alemin kimdir? Onu hakkıyla bilsen ondan sonra gereken meseleler dökülür gider. Bir de yanlıştır biz azınlığız, onlar çokunluktır. Biz bulardan oturup hemen bu meselelerden aramızı açmak bu da yanlıştır. Davat matodunda hiçbir alim buna cevaz vermiyor. Cevaz verilen mesele nedir? Biz onlardan yüzde yirmi ittifak ediyorsak o yüzde yirmi ile başlamamız lazım. Yüzde yirmiden birbirimizi severiz, sayarız ondan sonra şirk olsa bile bak bunu benden gönül rahatlığıyla da nakledebilirsin. Şirk bile olsa üzerlerine gitmememiz lazım. Çünkü onlar şirki tevhid zannediyorlar. Alimler de böyle toplumlarda cehaleti maziret kabul etmişler. Çünkü bu özel toplumlarda olur. Her toplumda değil. Burada mazaret kabul ediyorsa başka bir ülkede aynen şahı es aynen itikad etse o ülkede mazareti geçersiz olur. Neden? Çünkü bu türlü insanların itibarları var, yerleri var. Çünkü bunlar şirki tevhid zannediyorlar. Bid'ati sünnet zannediyorlar. Küfrü iman zannediyorlar. Sen bu atalarından, dedelerinden Hatta bunların ataları, dedeleri İslam alemine 600 sene hakim olmuş. Bütün bildiğin İslam alemi bunların el altında, e, idarası altındaydılar. Ondan dolayı sen bunlara hemen gelip iki günde bir tevhidi öğrendik. Ha? Ondan sonra biz bunlara res çekmemiz yanlış olur. Ellerinin arkasıyla bizi itlerler, giderler, ezip geçerler. Onun için biz bunları dinlemek için Yavaş yavaş geleceğiz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayatında baksak da birçok davet meselesinde abu ön plana e çıkmıştır. Ne yapmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Birçok insana şirkini, küfrini sabretmiştir. Hatta kendi ashabına sabretmiştir. Zat-ı Anvat meselesi geldiler. Ya Resulullah bu müşriklerin bir ağızları var. Oradan destek alıyorlar manevi. Bizim için bir olay gibi bir şey manevi yap. Resulullah ne dedi olara? Vallahi siz cahilsiniz. Tam şirkin kendisini konuştunuz. Ama tekfir etmedi olara. Ne dedi? Cahilsiniz dedi. Öğretti. Bizim görevimiz bunları öğretmektir. Bunlardan tartışmak değil. Sen şey, Senin hakkın var şimdi so cevabıma karşı bir soru sorarsın. Yani bir şübhet atarsın. Dersin ki biz bunları nasıl öğretiyoruz? Biz bunlara hatalarını söylememiz öğretmektir. Hayır. Sen buları benden alıp gidip onlardan üzbarlığa gideceksin. Bu yanlış metottur. Bu doğru değil. Alimler bunu tasvip etmiyorlar. Bizim hedefimiz oları galip gelmek değil. Bizim hedefimiz onları ataştan kurtarmaktır. Bir dene çıkmış çöprünün üzerine intihar ediyor. Onu ile sen len gel etme kendini söğüp sö sö küfredebilip onu kurtarmaktan olur mu? Ne yapacaksın? En şefkatli Adam yüzüne tükürür dersin olsun, tüküreyin yüzünden silersin, elini ver dersin canım benim. Hatta onu nedir? Hayatını kurtarırsın. Esen sen bunların ebedi hayatlarını kurtarıyorsun. Onun için sen bulardan tartışmak yerine sen önce, yani senin için demiyorum bütün kardeşlerimiz, bu hata hepimizde var. Nedir? Biz önce kendi dinimizi tam öğreneceğiz, ondan sonra bunları karşımıza alırız. Tam öğrenmeden bunları karşımıza alamayız. Onun için sen cihada gittin. Silahın yoksa nasıl düşmanın karşısına çıkacaksın? Yen yani silahın var kullanamıyorsun nasıl düşmanın karşısına çıkacaksın? Yen yani elinde bir pıçak var sen bir tankın karşısına çıkıyorsun. Bu olmaz. Bu yanlış kabul etmez. Bir artı bir içi. Biz önce kendimizi iyice bir silahlandıracağız ilimden. Ondan sonra bulardan tartışacağız. Allahu Teala diyor, ehli kitapla tartışsan cadilhum billetihi ahsen en güzel şikirde hatta dürsene mücadele etseler redd olsa da yine iyi şikli bozma tatlı dilden e, mevizaydan nasihatla öğütle örnekten insanlar hidayete varır böyle tartışmakla onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab zamanında tartışma oldu Yahudilerden, Hristiyanlardan ne dediler? işte sahabeler, bazı ashab Yahudilerden gittiler. işte Hazret Muhammed Hazret şeyden, Musa'dan daha faziletlidir. Bunu tartıştılar. Ha? Yani de filan peygamberden daha faziletlidir. Bunu tartıştılar. Resulullah'a haber var için Resulullah kabul etmedi bunu. Dedi Beni o bir peygamberlerin üzerine faziletli kılmayın. Yani neden dedi bunu? Yoksa Resulullah, Seyyidi veled Adem, insanoğlunun, Ademoğlunun efendisidir. Eşrafil murselin, Seyyidil murselin, bu ayetlerle sabittir. Ama neyi nehyetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bu, yani, halkın dilinde fanatikliğe dönmedikçe. Anlatabildim mi? Biz biraz önce derste de dedik Ölül Azim 5'tir. Bunların efendisi bile Ölül Azmin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu ne delalettir? Biz onu yükseltiriz nem bahsediyoruz. Ama bu Resulullah bunu nerede kabul etmedi? Oturup o bir peygamberler sençi küçük düşür babından sen takım tutmuş gibisin. Bizim takımımız böyledir senin. Peygamberler Resulullah diyor hepimiz aynen babanın çocuğuyuz. Velev anamız ayrıdır. Hadiste geçtik gibi. Şeriatlerimiz ayrıdır ama tevhidimiz hepsi aynendir. La ilahe illallah He? Peygamberler Resulullah'tır. Onun için biz burada ne yapacağız? Burada yaptığımız şey biz olardan siz şirk yaptınız, siz, siz cahilsiniz. Bu hedef çıkıyor ortaya. Bunun için bu fiile soyunmuşsa, bu davete soyunmuşsa niyeti doğruysa da şeytan ister istemez niyetini sonuçta ben dediğim şeye çevirir. Öyle olur ki bütün bütün bu türlü insanlardan karşıba karşı gelen tartışanların sonucu kavga ile ayrılmışlar, birbirlerini tekfir etmişler. O ona demişsen vahabisin, zındıksın. O da ona demişsen müşriksin, tasavvufçısın. Sonuç bunuyla ayrıldı. Ne bir tasavvufçu hidayeti, hakkı bulmuş tevhidi, ne bir de muvahid tebliğin tevhidini tebliğ edebilmiştir. Bu en en yanlıştır. Onlar bizim kardeşimizdir. Şirkete düşseler bizi bile kardeşimizdir. Biz şeytanı yanımıza alıp olan üzerine gitmemiz yanlıştır. Bu fiilimizden öyle yapıyoruz. Ama biz ne yapacağız? Biz kardeşlerimizin yanında cephede alacağız kime karşı? Şeytana karşı. Onun için o kardeşlerimizi biz intihar etmiş gibi ölümden kurtarmak gibi kurtaracağız. Bu da neyden olur? Dediğim matotlu olur. Bu da Resulullah'ın ashabın bütün imamların metodudur. 3. sorusu neydir? kimse hidayet kimse evet Allah ayette diyor ki hidayet Allah zalimlere hidayet vermez. İnne Allah la yadi zalimin. Ama hidayet biz diyemeyiz. Her Allah hidayet verebilir ama Fiil önemlidir. Bazı insanlar zulümlerinde istimrar devam ediyorsalar bunlara hidayet diyemeyiz gelmez. Ama hidayetin engellerinden nedir? Zulumdur. Davamıdır. Hidayet onun için bir insan tövbesini ilan etmedikçe günahından, günahından dönmedikçe sabaha kadar ben iman ettim dese ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Onun için ehli i Sünnet'in itikadına göre hidayet her çeşe gelebilir ama hidayet kime kapalıdır? Kim imanı hakkıyla istemiyorsa, zulmuna devam ediyorsa. Zulum da nedir? Çeşit çeşittir. Nefsine zulmedebilirsin, Allah'ın halkına zulmedebilirsin, hakka zulmedebilirsin ve herkese. Sonra hidayet kime verilir? imanları imanı olanlara verilir. Hidayet imanı olanlara verilir. Onun için bir tanenin kalbinde zerreyce iman var ise emeli kötüyse bile muhakkak ona Allah hidayet verecektir. Hatta şu ayette ben gençliğimde çok durardım üzerinde hiç anlamazdım. Ee, ayet nasıldır? Ee, şu anda aklıma gelmedi. E inna Allaha yaddil-lîne âmenû bi îmânihim. Allah Teala yani ayette şimdi şeyde aklıma gelmedi şey e, hangi ayettedir tam olarak. Allah Teala ayette diyor ki şurası aklıma gelmedi belki konuştuğum aslında da aklıma gelir inşallah. Yok <gülüyor> o yo, yo, değil. Allah Teala diyor ki ayet kerimede diyor ki Allahu Teala İman edenlere imanlarıyla hidayet verir. Ben bunun önünde çok durdum. Yani yeni kalktığımda bundan 40 sene önce hep dururdum bunun önünde anlamıyordum. Nasıl bu Allah Teala imanlarıyla hidayet verir bulara? Zaten bulara imanları var ise daha neye hidayet veriyor? Değil mi? Yehdihim <gülüyor> biimanihim. Neyle imanlarıyla hidayet veriyor bulara? Sonra anladım ki sonra anladım ki o iman hangi imandır? Kalbinde bir zerre iman var ise Allah'a dönüş imanı, Allah subhanahu Teala taala muhakkak sana o imanla ne verecektir? Kalbinde iman var bak namaz kılmıyorsun. Ha. Cüne ve amru salihat. iman edenler ve salih emel işleyenler yehdihim billahu bi imanihim yehdihim rabbuhum bi imanihim Yunus surası dokuzuncu ayet aferin Orhan diyor ki e zaten ben diyorum bunlar iman edipler salih amel işlerler Ne hidayete varıyorlar İşte burada çişik var bir şık bu ayetin açıklamasıdır o da nedir bu iman üzerine devam ederler çünkü sen bugün de iman ettin salih emel işliyorsun İmanın pili bitse ne olur? Dönüş yaparsın. İman kaldıkça gönlünde senin yolda devam edersin cennetin kapısına kadar. İşte bu hidayettir imanın. Bir de nedir alimler diyorlar? Alimler diyorlar ki kalbinde bir miskalca iman var ise o seni kurtarır. Nasıl? Sen terk etmişsin ibadeti. Namazı terk etmişsin ama kalbinde bir şey seni yiyiyor. Böyle içini eziyor. Ne diyor? Sen yanlış yapmışsın, namaz kılman lazım. Bu nedir? İmandır. Ama bazı var ya ya namaz şart değil, gönül temiz olsun der. Onun imanı yoktur. O bak hiç dönmez. Bir çay onu şeytan götürmüş, raya oturtmuş. Ha? Düz, başkente gidiyor. Ama raya oturan, cennete giden nereye gidiyor? Cennete giden imanı var. İman onu cennete götürür. Her zaman iç eziyor sen ona kardeşim sen bak bu kadınlardan konuşursun, caiz değil, e, diğer e, vallahi doğru diyorsun. Ben bunu yapıyorum, caiz değil, inşallah Allah bana hidayet verir, vazgeçerim. Bunun demesi bile o imandır. Bir zerre iman var. Muhakkak o dönüş yapar. Bakın, taliha de bakın, atrafınızdaki arkadaşlar da bakın. Böyle söyleyen adamlar her zaman dönmüşler, hakkın yolunu bulmuşlar. Allah onlara hidayet verir. İşte bu hidayet o hidayettir. Bir denede de. böyle eğer var ise kalbinde bir zerre iman evet deriz buna Allah hidayet verir dua ederiz. Ama elinin arkasıyla itliyorsa bu işin kuralını kurmuşsa ha kuralını kurmuşsa ne kuralı nedir işte gönül temizdir. Önemli olan gönlümüz temiz olsun. Yahu senin gönlün Seyyidül Abidin ibadet edenlerin, kulluk edenlerin efendisi Resulullah'tan daha temizdir. Niye gece gündüz namaz kılıyordu, ibadet ediyordu? Demek ki ibadet o temizliğe mukayyet olan bir şeydir. Onun için devamlı ne yapacaksın? O imana mukayyet olmak için o imanı canlandıracaksın. Evet. Evet kardeş. dikkat etmek lazım? Karşımıza böyle getirildiği zaman Evet, bak ben seni önce tanımıyorum, yanlış tanamadım. Ben de öğrenmeye çalışıyorum, onun için. Söyleyeyim. Tamam, Allah razı olsun. Ben sakınlıktı ama ben seni tanımıyorum. ve yanlış da anlamadım Ama inşallah samimi bir arkadaşsın Ondan da eminiz, buradaki arkadaşlar da hepsi ona ama ben kızım diyorum gelinim eşit. Yani bu davat piyasada var. Yani ben sana demiyorum. Ama bu hepimiz yapıyoruz. Biz de bir ara yaptık bunu. Kendimizde. Bu yanlıştır. Yani siz gidiyorsunuz bu sokakın dibi çıkmaz diyoruz dönün. Biz bak yok diyorsunuz illa ben giderim. Ya biz dönüyoruz işte. Siz gittiğiniz yoldan biz dönüyoruz inanmıyorsunuz. Ondan dolayı ben dedik. Yoksa biz senin. Ne tanıyoruz kardeş ve ne sorundan da bu anlaşılıyor ama bu bir hastalıktır var orta yerde anlatabildim mi? Bir de asıl da bulardan benim deligim tartışmamamız lazım ilim olmadan işte senin kalbine bak şüphe attılar. Adam sana delil söylüyor değil mi? Delil söylüyor ayattan senin ilmin olmasa ne bilirsin bu delil doğru yerdedir doğru yerde değil. Senin ilmin olmasa şeytan bir şüphe atsa Allah kurusun o şüpheti budu budu budu budu gönlünde işler ne yapar? Bir kere seni alır götürür. Onun için ben dediğim sen burada ikrar ettin. Bunlardan tartışmayacaksın. Ne zaman tam silahlandın o zaman piyasa inebilirsin. Onun için sen ilim öğrenmek bunlardan tartışmakla olmaz kardeş. Canım benim. Bu ilim öğrenmek için Aç kitapları oku. at dersleri dinle. Öğren. Bak Hasan Basri nedir? Tabi'inlerin efendisidir. imamıdır, Hadis ilminin zühdün bel kemiğidir. Mutezileler geliyorlar. Telebeleri şeytana uydular. He? kelam Laf cambazlığı yapıyorlar. Onları ne yaptı? Kavdı. Camine kavdı onları. Bura gelmeyin dedi. İmam onlardan korkuyor. Hayır. Korkmuyor. Ama gelmeyin camiye. Çünkü siz şeytanın erisiniz. Askerisiniz. Sonra bir gün oturmuş zaman geçti. Dediler ya imam selam aleyküm. Salamların bile almadı. Oturmuş. Onlar ayakta. Camide. Dediler ya imam bir soru soracağız. İzin versin oturalım. Hayır dedi. Otursanız ben kalkıp giderim. Dediler iyidir bir ayet okuyacağız. Sadece bizi dinle. Dedi hayır ayet de dinlemiyorum sizden. Anlatabildim mi? İmam onların şüphelerinden korkmuyor ama bu bize imam olmak için bunu yaptı. Yani bunlardan ehli sünnet icma etmiş, ehli bid'atten tartışılmaz. Anlatabildim mi? Kim ehli bid'atle tartışır? Alimler, her alimde değil ha, mutemekkin alimler. Tam püf noktasını bilen. He? Edebiyeti güclü olan ha? bu meselede uzman olan alim gider bulardan tartışır. Onun için her çeşit şey nasıl davet yapamaz piyasada, sokakta? Ben çok ilmim var. Ama davette şeyim yoktur. Tecrübem yoktur. Ha? Ben çıksam ne yaparım? Davet yerine kaş yapacağıma göz çıkartırım. Ki günde bizim arkadaşlar hepsi sağolsunlar bunu yapıyorlar. Yanlıştır. Ama asıl davet kim çıkar? Davatçı çıkar. Davetçi kim İmamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bakarım onun hayatında neler var? Resullah'a bir tokat vuran, o bir yüzünü çevirip bu tarafa da vur diyor. Sabrediyordu. E biz bunu yok bizde. İlmimiz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı azacı gibidir. Bak, bir ilaçtan, tansiyon ilacından yirmi çuz şükür ilacı var. Her insana aynen ilacı versen birini kurtarırsın, o birini öldürürsün. Çünkü olmaz. Kim ilaç verir tansiyon ilacını? Çizsiz. Attuzu da tanrısiyon ilacıdır. Ama doktor çeşfeder, bilir bunu hangi ilaç gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip biraz sahabe diyor ya Resulullah bana nasihat et. Diyor hiç kızma. Nasihat et kızma. Üç kere diyor kızma ona. Sınırlanma. Demek ki Resulullah doktordur. Biliyor onun illeti. Birisi ana babasına iyi bakmıyor. Geliyor Resulullah bana tavsiye et. Diyecek ki fazla ibadet et. Geç cihada demez. Neden? Çünkü biliyor o. Ana babasına iyi geçinmiyor. İlk önce biz basit de olsa o meseleyi ilaç edeceğiz. Çünkü bir mümine yakışmaz. İşte onun için davetçi piyasaya nasıl hemen çıkacak? İcazatını alacak. Bir doktor bir günde izin almadan, diplomasını almadan muayene atsa önce insanlar taşlar onu sonra devlet de onu içeri atar. Aslında bizim devletimiz olmadığı için her gelen ahcam çesiyor. İşte alimler de aslında biraz bu konuda ne yapıyorlar? Cevşek devrendiler desek tabir belki kaba olur. Alimler de bu konuda işte bugün de güncel alimlerimiz de bu konuda vurgu yapmaları lazım. Bazen şiddetli olacaksın, süsleyeceksin. Abuk sobuk konuşanlara dur diyen yoktur. Piyasa kalmış bulara Ha? koyunun olmadığı yerde Abdurrahman, keçi Abdurrahman çelebi olur. E bu, bizim de bu davetçiler, dört hadisçiler ne yapıyorlar? Her yerde ne yapıyorlar? İslam'ın güzellerini yaymak yerine bizi başlamadan bitirdiler Türkçe'de o her yerde. Neyden? Bu yanlış hatalar Ben bunların hakkında çok doluyum, beni fazla konuşturmayın. Velhamdülillahi rabbil aneyim. Aynen öyle. Başlamadan biz bittik ya. Ben okulların, ve hastanelerin eğitim araç ve gereçlerini reklam ve tanıtımını yapan güzel bir iş yaparken bununla beraber Cumhuriyet'in kurucusunun resmini ve köşesini hazırlamam doğumudur. Yani vatandaşın okulların sınıflarında resminin müfredat gereği olması lazım. Benim işlerimden de e, oldu için lakin inancım rahatsız ettiği için grubundan bu işi yapmam ediyor. Acaba mi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu reklamcı'nın cevabı, arkadaş yazmış reklamcıymış. Bunun cevabını Müslümde bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki El-İthmu ma hake fissadr Nedir? Cünah kaşantı yapar gözünde Rahatsız eder seni. Eğer rahatsız edirse seni bırak onu. Artık fazla bizi konuşturma. Eee, evet, namaz bir farz namazında imam namazın birinci rekatını kıldırdı ama abdestinin olmadığını ikinci rekattan anladı ve namazdan ayrıldı. Yerine başkası geçti. Yerine geçen hoca 3 rekat mı kılması lazım yoksa 4 rekat? Yok, devam ettirir.